Echana namazın bismillah ad'a. Elhamdülillahi ve olur izavci'den sebebi sebebi bulunduğu zaman. Sema kanat namazın farz olması avna pirete nafile namaz olması aynıdır eşittir li umumul edilleti delillerin umumiyetinden dolayı nafile ve farz namaz olması aynıdır. fel hâletul ule birinci hal mi ahvali hallerden birinci hal elleti uhanki yüşravu lehe onun için meşru olur sucudu <gülüyor> sehvi sehv secdesi onun için meşru oluyor. hiye hâletu ziyadeti fissalati namazda ziyade etme halidir. Vahiyya e, bu ziyade imme ziyadetu ef'alin fiillerin ile olur. Av ziyadetu ekvali veya sözlerin ile olur. Fe ziyadetul ef'alin e, fiillerin, ef fiillerin ziyadesi izah kanet ziyadeten min cinsi salati namazın cinsinde bir ziyade olursa. Kel qiyami fi mehallin guudi. Oturma mahalinde ayağa kalkmak gibi وَرْقُوُودُ ف۪ي مَحَلِّنِ قِيَامِ Kıyam mahalinde oturmak gibi Avza de اَوْ سُجُودًا Veyahut da bir ruku ve secde ziyade etmek gibi فَيْزَا فَعَلَ دَٰلِكَ سَحْوَا Bu yanılarak yapılırsa, yapıldığı zaman فَاِنَّهُ مَاقَقْقُونَ يَسْجُدُرُ السَّحْوَى yanıldığından dolayı secde eder Likavrihi sallallahu aleyhi ve selleme fi hadisi hadisi ibn-i mes'udin mes'udun hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözünden dolayı fe izze zader raculü adam ziyade ettiği zaman av nakasa fi salatihi namazında ziyade ve eksilttiği zaman fel yes cud secde etsin, secde teyni, iki secde etsin ravahu muslim muslim rivayet etti ve li Dolayısıyla ziyade çünkü ziyade salat namazda naqsun Eksikliktir. Min hay'atiha fil mana, manada şekillerinden bir eksikliktir. Heyetinde bir eksikliktir. Feşu, Feşuri'a's sucudü leha. Secde onun için meşru olur. Li, liyece, liyece. Feşuri'a's onun için secde meşru kılındı. kılındı. Heyette eksiklik olduğu için. Liyance, <gülüyor> <gülüyor> liyance bira, eksikliği cebz ceb edebilmesi için. Ve kez aynı şekilde lavzada şayet ziyade edilse rakaten sehvan yanlarak bir rakat rak ziyade edilse... Tamam, burada duralım inşallah. Şimdi normalde biz geçen dersimizde demiştik ki seyif secdesi üç tane halde namazda meşru olur. Bunlardan bir tanesi kişi namazında ziyade yaparsa, kişi namazında eksiklik yaparsa, Veya kişi namazında şekke düşerse. Şimdi normalde seyif secdesini şöyle bir aklımıza getirelim. Seyif secdesi nasıl yapılır? Normalde seyif secdesi insan. Namazda bu saydığımız üç sebep bulunduğu zaman namazını bitirdi, son teşehüde oturdu, teşehüdünü de yerine getirdikten sonra teşehüdünü de yerine getirdikten sonra İmam Şafi'ye göre her halükarda selam vermeden önce yapar. İmam Şafi'ye göre her halükarda ister namazda arttırsın, ister namazda eksilsin, ister şekke düşsün. Fark etmez. Her halükarda selam vermeden önce teşeğüdü bitirdikten sonra secde yapar. Sonra secdeden kafasını kaldırır. Ondan sonra ne yapar? Ondan sonra selam verir. Bu İmam Şafi'nin görüşü. Tamam. Sebebi ise bunu neye dayanarak Ee, söylemiş İmam Şafi. Çünkü sizden biri namazında şek ettiği zaman hadis-i şerifi, geçen dersimizde söylediğimiz Ebu Sa'idin'in hudurinin hadisinde en sonunda peygamberimiz ne diyordu? ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يُسَلِّمَ Sonra selam vermeden önce secde etsin. İmam Şafi diyor ki bir, bu emirdir. Peygamberimiz emrediyor. 2 bu peygamberimizin sözlü olaraktan seyyif secdesinin nasıl yapılacağını ifade ettiği hadistir diyor. Diğerleri ise fiildir. Yani selamdan sonra yaptığına dair gelen hadisler ise fiildir. Söz fiile mukaddemdir diyor. Söz fiile mukaddemdir diyor. Onun için İmam Şafi bunu tercih ediyor. ha İmam Şafi'ye göre ve bütün cumhura, bütün ümmete göre ister önce yapsın, ister sonra yapsın, ister selamdan önce seyyif secdesi yap, ister selamdan sonra seyyif secdesi yap, Hiç önemli değil. Yani hepsi olur çünkü hepsi hadislerde varit olmuştur. Yani olma konusunda bir problem yok. Neyi tartışmışlar? Hangisi daha eftal? Hangisi sünnete daha uygun? Onu tartışmışlar, tamam? Yoksa hepsi ister selamdan önce, ister selamdan sonra sehiv secdesinin caiz olduğunda ittifak etmişler, meşru olduğunda ittifak etmişler. İmam Şafii böyle demiş. İmam Ebu Hanife demiş ki, hayır demiş böyle yapmaz. İster artırsın, ister fark etmez. Eftar olan demiş. Namazını kıldı. Son teşehhüdde oturdu. Teşehhüdünü bitirdi. Bir tane selam verecek. Bir tane selam verdikten sonra iki tane sehiv secdesi yapacak. Ondan sonra bir daha yapacak? Bir daha iki tane selam verecek. Ozan İmam-ı Buhari'ye göre ne olmuş oldu? İmam-ı Buhari'ye göre namazın selamdan sonra vermesi daha eftar. Öyle mi? İmam Malik tafsilata gitmiş, yani şu şu olursa önce, şu şu olursa selamdan sonra verecek diye. Yani. Ehli hadis ise demişler ki, bunların hepsi meşru olmakla beraber selamdan önce sonra. Lakin efdar olan demişler, kişinin hadislere bakıp hadis-i şeriflerde Peygamberimizin neyi, nerede yaptığında ne şekil seyyû yapmışsa o şekilde seyyû yapmasıdır. Mesela biz dedik ki geçen dersimizde dedik biz Peygamber Aleyhissalatu Vesselam beş rekat namaz kılmıştır. Seyir secdesini ne zaman yapmıştır? Selam verdikten sonra. Öyle mi? Selam vermiş, oturmuş. Daha sonra oturduğu yerde seyir secdesi yapmış. Öyle mi? Dedik Peygamber Aleyhissalatu Vesselam Zilyede'nin hadisinde iki tane rükünün rükün terk etmiştir 2 rekat. Nerede selam vermiştir? selam verdikten sonra. Öyle değil mi? Selam vermiştir. İmam Ebu Hanife'nin dediği gibi. Sonra seyyub seycesi yapmıştır. Sonra tekrardan ne yapmıştır? Sonra tekrardan selam vermiştir. Dedik İbni Buhayne'nin hadisinde peygamberimiz vacibi terk etmiştir. Vacibi, vacibin nakısında ne yapmıştır? Selam vermeden önce şey yapmıştır. Seyyub seycesi yapmıştır. Dedik Ebu Said'in l-Kudir'in hadisinde peygamberimiz şekke düşen selam vermeden önce Ne yapsın diyor, selam vermeden önce seyif seycesi yapsın. Eğer hadis de demiş ki, eftal olan peygamberin eksik ziyade fazlalık hangi amelde ne şekil seyif seycesi yapmışsa o şekilde seyif seycesi yapmak nedir? eftaldır Ha isterse hepsini selamdan önce yapar, bu da caizdir olur. İsterse hepsini selamdan sonra yapar, ziyade şek eksiklik fark etmez. Lakin eğer en eftal olanı, en sünnete uygun olanı arıyorsa, Peygamberimizin en sünnete uygun olanı ortaladır. Tekrarlıyoruz. Namazda ziyade yaparsak, selamdan sonra. Namazda eksiklik yaparsak, eğer bu eksiklik rukunlarda bir eksiklikse, selamdan sonra, vaciplerde bir eksiklikse, selamdan önce. Öyle mi? Birincisi, Ebu Uleyren'in hadisi, ikincisi İbni Buhayn'in hadisi. Eğer şek ve şüpheden ötürü seyip seycesi yapıyorsak, o zaman da ne yapacağız? O zaman da selamdan önce yapacağız. Tamam? Bu da ne? Bu da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnette yapmış olduğu. Bu alimlerin Seyyûf Secdesi'nde yapmış oldukları ihtilaf. Anlaşıldı burası? Anlaşıldı. O zaman e, biz şu anda neyi görüyoruz? Şu anda biz ziyadeyi görüyoruz. Öyle değil mi? Ziyade. Yani biz şu anda namazda ziyade yaparsa dedik üç tane hal var. Seyyûf Secdesi'nin kendisi için meşru olduğu. Bu üç tane hali zikrettik. Akabine şu anda şeyh, bunları tek tek tafsilata götürüyor. Şu anda biz neredeyiz? Ziyadetü efal veya ziyadetu akval. Yani namazda söz veyahut da namazda fiil ziyade ederse, ne yapacak o zaman? İmam Bukhari ve Müslüm'ün rivayet etmiş olduğu İbn-i Mes'ud hadisin C. Peygamberimiz namazda beş rekat namaz kıldı. Daha sonra kendisine hatırlatıldığı zaman namaz fazlalaştı mı ey Allah'ın Resulü? Hayır öyle bir şey olmadı. E sen beş rekat kıldın denince, Ben de senin gibi bir insanım. Sizin unuttuğunuz gibi unuturum. Ben unuttuğum zaman bana hatırlatın." dedi ve oturduğu yerde ayaklarını topladı ve ne yaptı ve sehiv secdesi yaptı. Tamam? Selamdan sonra sehiv secdesi yapmış oluyor. O zaman bütün ziyadeler bunu hükmündedir. Bütün ziyadeler, namazda yapılacak olan bütün ziyadeler bunun hükmündedir. Ve sünnet olan, efdal olan da, hadise uygun olan da kişinin selam verdikten sonra secde etmesi. Selamdan sonra secdeyi anladık değil mi? Yani iki selam vermiyoruz. Teşebbüdümüzü bitiriyoruz. Ondan sonra bir tane selam veriyoruz. Bir selam verdikten sonra iki tane seyyub secdesi yapıyoruz. Ondan sonra tekrardan ne yapıyoruz? Tekrardan iki yanımıza selam veriyoruz. Tamam? Evet. Ake de aynı şekilde ve zade rek'aten sehven yanlarak bir rek'at ziyade edilirse ya lem ya ya'lem ya bilinmezse illa ba'da feradehi minhe onda çıktıktan sonra bir e, namaz bittikten sonra onu bilirse fe innehu muhakkak yo yestudur sehvi yan, yan, yan, yangıdan dolayı secde eder emme in alime fi esna irrak'atil zadeh rak'at-i za'ideti za'id-i rak esnasında bilirse fe innehu muhakkak ismi oturur fi hali fil hali halde oturur ve teşahhedu teşahhüt eder inmem yakun olmazsa teşahhede teşahhüt تشهد eder sümme yescudu bis sehvi yanıgıdan dola secde eder ve yusellimu ve selam verir ve inkar-i imam olduğu zaman şahit imam olursa Lazime, lazım, lazım. Lazım men alime, bilen kimse için lazım olur. Milen ma'muminen imama tabi olanlardan bilen kimse için lazım olur. Biz ziyadeti. Ziyadeyi bilenlere lazım olur. Tenbihuhu. Cümleyi bitirin ondan sonra mana verin. Onu uyarması vacip olur. Gen yusab bihatiruz adamların e, Subhanallah demesi gibi e, demesi. Vatesfikat <gülüyor> vatesfiken Kadınların ise ellerini çıkması lazım olur. وَالْزَمُ <gülüyor> الْإِمَامُ İmam için lazım olur. حَيْنَيْدِينَ حَيْنَيْدِ بُرْجُوهُ O zaman imam dönmesi lazım olur. اِلَى <gülüyor> تَنْبِيهِهِمْ Onların uyarılarına. اِذَا لَمْ sevabi سَوَابِ Kendi nefsinde doğruluğunu cezb etmediği zaman onların uyarılarına dönmesi imama lazım olur. Yen de o çünkü rucu dönmektir ila sevabi doğruya dönmektir. Bakede vaani şekilde yelzemun onlara lazım olur tenbihuhu gelen naksi naqıs olduğu zaman naks üzerine de onu uyarması onlara lazım olur. Evet. Şimdi mesela diyelim ki imam namazında veyahut da bir adam namazında 5. rekata geldi. 5. rekatı kılarken birden aklına geldi ki şey 5 rekatı kıldığını fark etti. Normalde ne yapacak? Namazında ziyade yaptığı için oturacak, teşeğüt yapacak. Çünkü onun orada farzı ne? Ne eksik bıraktı namazdan sadece? Şimdi normalde dördüncü rekata bu adam kalktığı zaman dördüncü rekatın rükunları ne? Fatiha, ruku, secde, teşeğüt için oturmak, bir de teşeğüt okumak. Son teşeğüt ama değil mi? Bu son teşeğüdü söylüyoruz. Dördüncü rekatın rükunları ne? Fatiha, ruku, secde, teşeğüd için oturmak ve teşeğüd duası okumak. Öyle mi? Bu adam dördüncü rekatın bütün rukunlarını yerine getirdi. Sadece neyi yerine getirmedi? Teşeğüd ve yanılgıyla ayağa kalktı. Beşinci rekatı hatırladı. Ne yapacak? Oturacak. Teşeğüdü kalmıştı değil mi? Teşeğüdünü yapacak. Lakin namazda yapmış olduğu ziyade, namazda olması gereken dikkate ve öneme aykırı olduğu için Ne yapacak? Seyyûh secdesi yapacak. Öyle değil mi? O yanılgısını cebretmek, o bozduğu yeri onarmak için seyyûh secdesi yapacak. Peki seyyûh secdesini nerede yapacak? Seyyûh secdesini selam verdikten sonra yapacak. Yani teşehüdünü okuyacak, teşehüdünü bitirecek, sağına bir tane selam verecek. Ondan sonra iki tane seyyûh secdesi yapacak, kalkacak. Sonra ne yapacak? Sonra sağına ve soluna selam verecek. Tamam? Burası anlaşıldı. Öyle değil mi? Şimdi diyelim ki adam İmam. Bu münferit için geçerli olan bir şey. Münferit olan bir adam 5. rekata ayağa kalktı. Şimdi burada birinci mesele, me'mum imamın hata yaptığını anladığı zaman vacip olan nedir? İmamını uyarmasıdır. Tamam? Şimdi diyelim ki imamı uyardı. Arkadan biri "Subhanallah" dedi, imamı uyardı. İmam uyarıldığı zaman Kendi nefsine de şüphe etti. Yani acaba yok ya ben dördüncü rekattayım dedi mesela. İmam 5 rekata kalktı. Arkadakiler Subhanallah diyor. İmam diyor ki ben dördüncü rekattayım. Kendi kendine öyle inanmasa dördüncü rekata ne yapmaz? Kalkmış olmaz. <gülüyor> Arkadakiler de işaret ediyorlar ki sen fazla namaz kıldın. 5 rekata kalktın. Şimdi imam bu tip durumda ne yapacak? Bu genel bütün şeyleri kapsar. Me'mumun imamı bütün uyarılarını kapsar. İmam, me'mumun uyarısına kulak verecek mi? Yoksa imam, me'mumun uyarısına kulak vermeyecek mi? Şimdi bazı alimler demişler ki, insanın kendi bildiği, kendi için yakindir. Me'mumun insanı uyarısı için, insan için zandır. Ondan dolayı insan, kendi bildiğine tabi olacak. Bazı alimler de demişler ki, Arkada o kadar adam insanı düzeltirken insanın kendi görüşüne gitmesi bir şey olmaz. Bütün cemaat, delalet üzerine toplanacak hali yok. Yani kaç kişi mesela arkadan diyelim, ''Sübhanallah'' diyor adama. Adam hala kendi bildiğini yapacak, burada yakın yok. Kendi yakınından daha kuvvetli bir yakın çatıştığı için me'mumun sözünü dinleyecek. Delil olarak da neyi almışlar hepsi? Delil olarak da hepsi zilyeden kısasını almışlar. Demiştik bu İmam Bukhari ve Müslüm, Ebu Hureyre'den Zilyedeyn'in kısasını aktarıyor. neydi Peygamber aleyhissalatu vesselam bir gün iki, iki rekat namaz kılıyor. İki rekat namaz kıldıktan sonra e, selam veriyor. Ebu Hureyre diyor ki وَفِي الْقَوْمِ أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرٍ فَهَابُوا أَنْ يَسْأَلُوهُ Kavimde Ebu Bekir Ömer var. Resulullah'a sormaktan ne yaptılar? Çekindiler, korktular. Öyle mi? Ee, ve insanlardan bazıları hızlı bir şekilde çıkıp gittiler. Zilyedeyn diye bir adam sahabede ayağa kalktı. Dedi ki, ey Allah'ın Resulü namaz kısaltıldı mı sen mi unuttun? Namaz kısaltıldı mı sen mi unuttun? Peygamberimiz de dedi ki ne namaz kısaltıldı ne de ben unuttum. Sonra döndü sahabesine dedi ki ne diyor bu? Dediler ki sen namazı iki rekat kıldın ya Allah'ın Resulü. Resulullah hemen kalktı. Kıbleye yöneldi. Kalan iki rekat namazını kıldı. İki rekat eksik bırakmıştı ya. Sonra selam verdikten sonra seyif seycesi yaptı. Sonra tekrardan iki tane selam verdi. Hadisin hepsi bu. Tamam. Şimdi bazı alimler diyorlar ki eğer imam mأمûmun sözüne uymak zorunda olmuş olsaydı peygamberimiz zilyedeyin söyledikten sonra tekrar dönüp sahabeye soru sormazdı. Ne diyor bu adam diye. Öyle mi? Bazı alimler de diyorlar ki peygamber aleyhissalatu vesselam'ın zilyedeyine soru sor yani burada neyi anlatıyorlar bunlar? İmam kendi bildiğini yapar. Yani imam mأمûmunkine şey yapmaz. Mأمûmunkine iltifat etmez. Bazı alimler de diyorlar ki Ziliyaden tek başına peygamberimizi uyarınca bazı insanlar da kalkıp gidince Ebubekir Ömer gibiler de susunca peygamberimizin başkalarına sorması gayet normal. Öyle mi? Çünkü kendi ikisini yan yana getirsek peygamberin bilgisi namazdaki dikkati ziliyadeninkinden çok çok daha kuvvetli. Peygamberinki kendisi için ne? Yakîn. Bununki kendisi için ne? Bunu söylemiş olduğu peygamber aleyhisselam için zan. Onun için diğer sahabeye so Diğer sahabe onay verdiği anda Peygamberimiz kalkıp namazına devam ediyor. Demek ki insan namaz kılarken arkasındakilerinin birçoğu insanı uyardığında bu durum gibi olmaz. İnsanın yakiniyle onların yakini çatışır ve insanın ne yapması lazım? İnsanın cemaatin sözüne kulak verip cemaatin yaptığını yapması lazım. Şimdi bu mesela bu tip tartışmalardan fayda ne? Yani böyle bu tip tek bir hadis üzerinden karşılıklı yorumlar, cevaplar vesaire. Bunları hiçbir zaman şey yapmayın. Bunları hiçbir zaman kulak arkası yapmayın. Fıkıh melekenizi bunlar geliştirir. Tamam Bir nastan nasıl istimbat edilir? Bir nastan istimbat edildiğinden ne tür aa şeylerle, cevaplarla bu istimbatlara cevap verilebilir? Fıkıh bu zaten. Öyle mi? Fıkhın temeli ne? Fıkhın temeli istimbat. Fıkhı nasıl tanımlıyoruz biz? Huvâl-ilmû. <gülüyor> ahkam بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُكْتَسَبَةِ مِنْ اَدِلَّتِهَا الْتَفْصِلِيَّةِ Tafsili delillerden ne yapmaktır? Şer'i, ameli, hükümleri istimbat etmektir. Öyle mi? O zaman fıkhın temeli neye dayanır? İstimbata dayanır. E biz istimbatı mesela doğru bilmezsek, biz bir hadisten istimbat yaparız. Tek istimbatla bitmez mesele. İstimbatlara verilecek cevapları da bilmemiz lazım ki. Kendi kafamızda mesela o hadis-i şerifle ilgili istimbahatı yapalım, istimbahata cevap verelim, cevaba cevap vermeyi öğrenelim ki sağlam bir şeye çıkalım. Yoksa ne olur? Her gün fikir değiştirmek zorunda kalırız. Biz bir istidlal yaparız, biri ona bir cevap verir, he öyle mi? O zaman böyle. Sonra o bir başkası ona bir cevap verir, ha öyle mi? O zaman böyle ederiz, böyle olmaz. Bu tip tartışmaların en büyük faydesi, yani alimlerin ihtilaflarını e, öğrenmek, diraset etmek, Bunları fehmetmenin en büyük faydası, kişinin istimbad, sağlam bir şekilde istimbad yapmasını ve fıkhi melekesini ne yapar? Fıkhi melekesini geliştirir. O zaman demek ki İmam Me'mum'un arkasında kendisini uyardığı zaman İmam Me'mum'a ne yapması lazım? İmam'ın Me'mum'a uyup Me'mum'un söylediğine dikkat etmesi lazım. Evet. وَأَمَّا زِيَادَةُ الْاَقْوَالِ فِي دَلِي زِيَادَةِ اِجِرِينَكَ كَلْقِرَاتِ فِي الْرُقُوِي وَالسُّجُودِ سَجْدَةَ ve rukuda hiraat okumak gibi ve qiratu surati fir ruk'ateyni fir ruk'ateyni ruk'ateyni lahireteyni iki son ruk'ateyni lahireteyni ahireteyni olsa iki tane başka olur ahireteyni son olur son iki rakatta sure okumak gibi min ruba'iyyeti dörtlü namazların son iki rakatlarında sure okumak gibi ve seti Min, minen, minel maghrabi akşam namazının 3. vekatında sure okumak os... gibi feydâ fe'ale dâlike sehven bunu yanlarak yaparsa ustuhabe ustuhibbe müstehab ustuhibbe ney? bine meçhul değil mi? istihabbeden ustuhibbe lehus sucudu ona seyip seycesi yapmak müstehab olur. Tabi bu cümle normalde bir tarafı sevap bir tarafı, kata olan bir cümle. Öyle değil mi? Niye? Sevap olan yönü ne? Kata olan yönü ne? Sevap olan yönü, dedi ki كَالْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُعِ وَالسُّجُودِ Secde ve rükuda Kur'an okursa veya da tesbihlerin yerini değiştirirse Sübhane Rabbi el-Ala diyeceği yerde Sübhane Rabbi el azim derse ona أُسْتُحِبَّ لَهُ لَهُ سُجُودُ السَّهْوِي Seyyip secdesi müstahap olur. Doğru mu? Doğru. Niye çünkü peygamberimiz ne diyor Ben ruku'da ve secdede Kur'an okumaktan nehyolundum. Öyle mi? Kişi peygamberimizin nehyolunduğu bir şeyi olmadığı yerde yaptığı zaman namazda yanılmış demektir. Öyle mi? Yanıldıysa da ona nedir yani yanıldığı zaman ona su serip seyicesi müstahaptır. Burası güzel. Burada diyor ki bir de ikinci kısmı, hata olan kısmı iki, dört rekatlı namazların son iki rekatında veya 3 rekatlı namazın üçüncü rekatında bir sure okursa eğer seyip secdesi yapması lazım. Bu doğru mu? Bu yanlış. Niye yanlış? Çünkü Peygamber aleyhissalatu vesselam üçüncü ve dördüncü rekatlarda Fatiha'dan sonra sure okurdu. Bunun delili neydi elimizdeki delili? Dedik Ebu Sa'idin'l-Hudri peygamber aleyhissalatü vesselam için ne diyordu? كُنَّا نَحْرِزُ سَلَاةَ رَسُولِ Biz peygamberimizin namazını ölçerdik. Yani hani bakardık hale ne okuyor, ne kadar okuyor vesaire Peygamberimiz öğle namazın ilk iki rekatında secde suresi kadar okudu. Son iki rekatında secde suresinin yarısı kadar okudu. Hani dese ki ilk iki rekatta Kevser okudu. Son iki rekatta Kevser suresinin yarısı kadar okudu. Dersin sahabe yanılmış, hani Fatiha'dan sonra Kevser suresinin yarısı bir ayet gibi bir şey, nereden bilecek bir şey okuyor bu? Secde suresi diyor, tamam ilk iki rekatta secde suresi okudu, son iki rekatta da onun yarısı kadar okudu. Yani en azından bir on dakikadan fazla ayakta durması lazım. Bir de Peygamberimizin okuyuşuyla, كَانَ خِرَائَةُهُ مُدَّنْ Peygamberimizin kıraati neydi? Muddü, yani sonlarında tek tek durur ve çekerdi, her kelimeyi tek tek tertil üzerine okurdu mesela. Kur'an okumada konuşması da öyleydi. Yani hani Ebu Hureyre bir gün şey yapınca hadis okuyunca Hazreti Ayşe diyor vallahi biz peygamberimizin hiç bu şekilde hadis okuduğunu görmedik. Peygamberimiz ne yapardı? Konuştuğu zaman onu saymak istese biri eğer onu ne yapardı? Tek tek sayardı cümlelerini. Hani o konuşurken 1 2 3 sen en son mesela 100 tane cümle söyledin diyebilirdi diyor mesela. E normal hayattaki konuşma uslubu bu olan birinin Namazdaki okuma tarzını, tertilini varın siz düşünün. Sahabe ne diyordu böyle diyordu. Tamam biz bu hadisi hatırladık öyle değil mi? Namazda Peygamberimizin kıraatının sıfatını anlatırken bunu anlattık. Öyleyse e, burada şeyhin söylemiş olduğu şey yanlış yani hata. Bilakis insan üç ve dördüncü rekatta Kur'an okudu diye secde yapmaz. Bilakis bu nedir? Bu sünnettir. Hakkese Hz. Ebu Bekir'in mesela akşam namazının üçüncü rekatında Fatiha'dan sonra Rabbena la tuzigh kulubana ba'de idhaytedaytana ve hab lana min ladunke rahme innake diye Al-Imran suresinde bir ayet okuduğuna dair rivayetler var. Anlaşıldı öyle değil mi? O zaman bu iki birinci tarafı doğru, ikinci tarafı ne? İkinci tarafı e, yanlış. Tabi burada şeyh e, görüş olarak da ne dedi? Ziyadede seyyib secdesinler nerede yapılır şeyhe göre. Bunu nereden çıkaracağız? Burada Dedi ki وَيَتَشَهْهَدُوا اِنْ لَمْ يَكُنْ تَشَهْهَدَا ثُمَّ يَسْشُدُوا لِسْسَهْو۪ي وَيُسَلِّمْ Yani şeyhe görenler de secde seyyus secdesini yapacak? Selamdan önce. Bu sünnete uygun olan, bu caizdir, meşrudur. Lakin sünnete uygun olan nedir? Selam verdikten sonra yapmaktır. Bunun delili neydi? İbn-i Mes'ud'un Peygamberimizin 5 rekat kıldığı hadis. Namazdaki bütün ziyadeler, hükmü buradan alınır. Bu birinci mesele anlaşıldı, öyle mi? Eyvallah. Devam edelim. وَاَمَّنْ حَالَتُ الظَّالِيَةُ İkinci hale gelince وَهِيَ اُوْ مَا اِذَا نَقَسَ مِنَ السَّلَاتِ سَهْوَا Namaza e, bir şey istemektir. Bi yani, e, bir an terket min haşeya Valla bir şey terk etmek de olur. فَاِمْ كَانَ الْمَتْرُوْقُ الْرُقْنَ Terk edilen rukun olursa وَكَانَ هَذَا الْرُقْنُ تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ Tegbiri, ihram, ihram tekbiri olursa akit salatuhu, namazı yerine gelmez ve la yugni gerekmez ve la yugni fayda vermez seyyus secdesi onun yerine fayda vermez biz ne demiştik demiştik ki eğer bir insan namaza girerken namazda te ihram tekbirini veyahut da niyeti eksik yaparaktan namaza başlarsa bu namaz Namaz olmadığı için kalan kıldığını kendisine hiç faydası olmaz. Öyle mi? Ne yapacak o namazını baştan iade edecek. Çünkü namaza hiç girmemiş. Bu birinci eksiltme. 2. Vanc'a da rukn-u gairu tekbirati eğer terk edilen e, tekbir-i ihramından başı bir rükun olursa, kerruku ve ruku gibi veya secde, gibi ve zikre sonra hatırlarsa hazelne bu terk edenin hatırlarsa قَبْدَ شُرُوعِهِ مِ فِي قِرَاءَةِ رَكْأَةٍ اُخْرَ Başka bir kiraatini okumadan önce hatırlarsa فَاِنَّهُ يَعُوْدُ وُجُوبًا O vucuben <gülüyor> döner, geri döner. فَاَأَتِيَ <gülüyor> Yeni getirir, getirmesi için bihi <gülüyor> onu وَبِمَا <gülüyor> بَعْدَهُ Ondan sonraki şeyleri yeni getirmesi için geri döner. وَاِنْدَكَرَهُ Şahit onu hatırlarsa başının şuruuhi e, okuma e, fi kıratı rakatin okura başka bir rekatın kıratını okuma okuduktan sonra hatırlarsa batıratu rak rakatu rakatı batıl olur elleti o rekat ki terakehu onda onu terk etti vakamatur rakatu rekat rekat onun yerine e, yerine geçer elleti te, o rekat ki teriha nakamha Ee, o'nun vakalına geçen rakattır. Yenlihu <gülüyor> çünkü o tarike ruknen bir ruknü terk etmiştir. Len yumkinhu istedrake istidrakuhu onu yerine getirmek de onu idrak etmek istidrak etmek de mümkün olmamıştır. Litelabbusihi karıştırdığı için bir rak'at ile telabbusi bil <gülüyor> bir sonraki rekata başladığından dolayı artık o rekatla mütelebbis olduğu için yani ona başladığı için ve onu da idrak edemediği için o rekatı yılgay edecek. Velem yap lem ve şayet bilmezse bir <gülüyor> rukni, beluknün metruki tekid terk edilen ruknü bilmezse illa ba'de selam-i andre selamdan sonra bilirse fe indehu makrkiyo ya atabiruhu ora kamiletin, bir rak, bir, e, tam olarak bir, bir rakatın terk edilmesi gibi. Ve innem yetulî yetulîl fasdû, şayet fasıl uzamazsa, ve hu bâkin ve kalırsa alâ tahâretihi, temizliği üzerine kalırsa, ete getirir, bir rakatın, rak kamiletin, tam bir rakat olarak yerine getirir. Ve secde, secde eder, bissehvi yapılması için secde eder, ve selleme ve selam verir. Hıh. <gülüyor> ve intal fasl fesl uzarsa hav intaqada wudu'uhu ve av intaqada wudu'uhu bozulursa isti isti'alaka e, e, yeniden baş cedidi, namaza yeniden başlar Şimdi burada anlatmış olduğu şey eee namazda eksiltilmesi öyle mi Rükünlerin namazda eksiltilmesi. Şimdi ee, dedi ki namazdan nakıs namazdaki seyf şeyecesini gerektiren sebeplerden bir tanesidir. Namazdan nakıslık yer rükünlerdedir veyahutta da vaciplerdedir. Namazdaki nakıslık yer rükünlerdedir veyahutta da vaciplerdedir. Şimdi rükünleri anlatıyor. Diyor ki eğer bir insan namazda rükünü eksiltirse eğer bu rükün İhram tekbiri olursa seyyus secdesinin buna bir faydası olmaz. O namazda namaz sayılmaz. O namazı bir daha baştan kılması lazım. Çünkü namaza ne yapmamıştır? Çünkü namaza girmemiştir. Eğer diyor iki, namazda bir rüknü terk ettiyse ve henüz başka bir rekata kalkmadan yani o rekatın içerisindeyken o terk ettiği rükünü hatırlarsa hemen o rükne geri döner o ve sonrasını yapar. Anlaşıldı. Yani mesela diyelim ki ben birinci rekattayım. Rüku yapmadan secdeye gittim. İkinci secdedeyken hatırladım ki ben rüku yapmamışım. Ne yapmam lazım? Şeyhin dediğine göre hemen ayağıya kalkmam lazım. Rükuya gitmem lazım. Ve rüku ve rüku'dan sonrasını yerine getirmem lazım. Yine secdeye gitmem lazım vesaire sonra da en sonunda seyyus secdesi yapmam lazım. Öyle mi? Eğer diyor, bir adam rekatın içinde hatırlarsa yaptığı eksikliği mutlaka onu yapması lazım? Mutlaka onu tedarik etmesi lazım. Ama başka bir rekata kalkmışsa, artık yeni bir rekatla mütelebbis olduğu için, yeni bir rüküne giriş yaptığı için tekrardan bir önceki rekata dönmesi olmaz o bir önceki rekatı iptal edecek, sanki hiç kılmamış gibi düşünecek. İçinde olduğu rekatı da, o rekatın neyi ne yapacak? O rekatın yerine koyacak. Tamam, sonra namaz bittikten sonra da ne yapacak? Namaz bittikten sonra da seyif secdesi yapacak. Anlaşıldı değil mi? Bu, insan bir rükmü eksiltirse, ve bunu namazın içinde hatırlarsa, bunu nasıl tedarik edecek? Bu, bunu anlatıyor. Lakin Burada dikkat etmemiz gereken mesele şu. Eğer içinde olduğumuz rekatı bitirdikten sonra bir rekata yanlış yaptığımızı anlarsak, o rekatın üzerine çarpı atarız, iptal ederiz. İçinde olduğumuz rekatı o rekatın yerine sayarız mesela. Tamam burası, bunda bir problem yok. Yani bu güzel. Ama o birinci söylediğine gelince, mesela diyelim ki ben rekatın içindeyim. Ve rekatın içerisindeyken bir rükünü yapmadığımı hatırladım. Tekrardan ona geri döneceğim. Onu ve ondan sonrasını yapacağım. Daha önce ne demiştik? Demiştik bu ihtiyadi bir mesele. Öyle değil mi? Bunun üzerine bir nas yok. Yani bunu ne şekilde yapacak? Bu ihtiyadi bir mesele. İhtiyadi bir mesele olduğu için de Allahu alem daha hafta olan namazın gidişatını da bozmamak için insanın devam edip o rekatı iptal etmesi. Çünkü bir daha kalk. Bir de, bir de Kalktıktan sonra namazda bir de ziyade yapmış olacaksın. Yani mesela sen diyelim secdedeyken ruku yapmadığını hatırlatın. Secdeden kalktın, rukuya geldin. Öyle mi? Ruku'yu yaptın, tekrar secde yaptın. Bu defada ne yapmış oldun? İkinci bir mahzur daha oldu. Bu defada tuttun secdeyi fazlalaştırmış oldun. Yani iştihadi bir mesele olduğu için efter olan nedir? Efter olan kişinin o rekatı saymamasıdır. Rükünü terk ettiği. Mesela ikinci rekatta diyelim. Ruku yapmadı, üçüncü rekata kalktı. Üçüncü rekatı ikinci rekat gibi sayması ve o şekilde ne yapmasıdır? O şekilde devam etmesidir. Tamam? Bu ne? Bu namazın içinde insan eğer eksikliği hatırlarsa rüklü terk ettiği için seyif secdesini nerede yapacak? Selamdan sonra. Öyle değil mi? Çünkü niye Ebu Reylen'in hadisinde Peygamberimiz iki rekatı terk ettiğinde ne yapmıştı? Selam verdikten sonra, bir selam verdikten sonra seyif secdesi yapmıştı. Şimdi diyelim ki adam namazı bitirdi. Namazı bitirdikten sonra namazda eksiklik yaptığını hatırladı. Namazını bitirdi. Namaz gitti. Akabine namazda eksiklik yaptığını hatırladı. Diyor ki şeyh, eğer abdesti bozulmamışsa ve zaman da uzamamışsa o eksik yaptığını tamamlar. Ondan sonra Seyyus Ecclesi yapar. Peygamberimizin iki rekatı terk ettiğinde yaptığı gibi. Namaz uzamışsa, fasıl uzamışsa yani namazı hatırladığı an ile eksik bıraktığı an arasındaki ara uzamışsa veya abdesti bozulmuşsa da o zaman ne yapacak? Namazı en baştan kılacak. Peki bu ara ne kadar, aranın uzaması ne kadar vesaire bunun bir ölçüsü var mı şeriatta? Bunun şeriatta bir ölçüsü yok. Peki bunun lügatta bir ölçüsü var mı? Bunun lügatta da bir ölçüsü yok. Peki buna örfte bir ölçüsü var mı? Buna örfte de bir ölçüsü yok, öyle mi? O zaman bu mesele ne? Bu mesele namaz kılanın tamamen kendine kalmış. Yani eğer e, çünkü bir şey yok, şeriat buna bir şey getirmemiş, bir tahdit getirmemiş. Ondan dolayı insan e, diyelim ki bir daha baştan sadece o eksik bıraktığı yeri kılıp seyif seycesi yapmak istiyorsa öyle yapar. Ama yok eğer insan benim için rahat etmedi, ben namazımı baştan kılayım derse Kalkar ve namazını, eksik bırakmış olduğu namazı ne yapar? Baştan kılar. Tamam mı? Herkes kendine göre mesela bazı tahditler getirmiş. Örneğin i̇bn Hazm'a göre adamın abdesti bozulmadığı müddetçe bir ömürde namazı tekrar edebilir. Yani mesela hani bir ölçü olmadığı için biri işte demiş üç dört dakika, biri demiş bir vakit kadar, bir öbürü demiş işte mesela e, e, şu, şu, şu, iki vakit, Bir namaz için, vakit olduğu için iki vakit kadar falan. Herkes kendine göre uzun vakti bir şekilde belirlemiş. Lakin bu ne değildir? Bu nasa dayalı değildir. İçtihadidir. Ondan dolayı insanın gönlü hangisine rahat oluyorsa, hangisinde insan daha mutmain oluyorsa ona göre amel etmesi nedir? Ona göre amel etmesi de efdal olandır. Evet. اِلَّا اَنْ يَكُونَا مَتْرُوكُ Ancak tek terk edilen şey olursa تَشَهْهُدًا اَخِيرًا اَوْ سَلَامًا son teşehhüd ve selam olursa, benlahu vakikur da ya atiburu et itibaretmez keter ki rak'atin kamiretin tam bir rekatın terk edilmesi gibi ben bir rak'ati getirir bihi onu ve escudu secdedir bu eslemu ve selam verir bu indes teşehhuda teşehhuden evvela birinci teşehhüd oturulursa Rekat ve kalkılırsa ile rak'at-ı saiseti 3. rekata kalkılırsa lazimul lazimul ruc'u dönmesi lazım olur. İti yani bi teşehhudi teşehhüdü yine getirmesi için dönmesi lazım olur. Ma'alen yestetime qayimen kıyama tam dik durmadan duruma olmadan önce duruma olmazsa teşehhüd için geri döner. Hı. <gülüyor> فَيْنِسْ تَتَمْ وَقَائِمَ Eğer e, kıyam tam dik olursa, şayet olursa, kıyama tam dik durursa, كُرِهَا olur رُجُوعِهِ Dönmesi kerih olur. فَيْنِ رَجَعَا شَayet dönerse, لَمْ تَبْدُّل سَلَاتُهُ Namazı batıl olmaz. وَاِنْ شَرَعَا Ve şayet başlarsa, فِيْنِ قِرَاءَةِ Kıraata başlarsa, Haruma عَلَيْهِ الرُجُوعِ حَرُم dönmesi onun üzerine haram olur. Diğer lahu çünkü o telebbese telebbese bir rükni ahire diğer bir rükne telebb Dedi ki ya telebbese normalde ona başlaması yani yeni bir rükne başlamış olması veya o rükün, artık orucun içerisinde olup orukünle amel etmesi. فَلَا يَقْعَدُهُ ve onu kesmez. فَلَا يَقْتَعُهُ يَقْتَعُهُ Onu kesmez. وَاِمْ تَعَكَ الْتَسْبِحَ Şahed tesbih terk edilirse فِي الرُّكُوِ اَوْ السُّجُودِ ve rukuda tesbih terk edilirse لَزِمَهُ لَزِمَهُ e, dönmesi lazım olur ve ihtiyan-i bihi onu yerine getirmesi için dönmesi lazım olur. Malem ya kadir tam dik durmaz durmaz diğer başka bir rekatta ayakta qaim olmadıkça ona dönüp onu yerine getirmesi gerekir. Ves cudu secdeler biz sehve sehve için secdeler fi kulli hazihi halati bu haletin hepsinde eee secdeler yapar. Evet. Şimdi normalde biz demiştik ki birinci teşehhüd nedir? Birinci teşehhüd vaciptir. Öyle mi? İkinci teşeğüd nedir? İkinci teşeğüd rükundur. Değil mi? Birinci teşeğüd vaciptir. İkinci teşeğüd rükundur. Nereden çıkardık birinci teşeğüdün vacip, ikinci teşeğüdün rükün olduğunu? Dedi ki, İbn-i Mesud ne diyordu? وَكُنَّ نَقُولُ قَبْلَيًا أَنْ aleyna عَلَيْنَا الْتَشَهُدُ Teşeğüd, bize farz olmadan önce biz derdik ki ila ahiri, sonra böyle demeye başladık diyor. Yani teşeğüdün onların üzerine farz olduğunu söylüyor. Öyle mi? Namazın farzları, namazın rükunları demek. Namazın farzları, namazın rükunları demek. Peki birinci teşeğüdün rükun olmayıp vacip olduğunu nereden çıkardık? Çünkü Peygamberimiz birinci teşeğüdü terk ettiği zaman aleyhissalâtu vesselam seyyûf secdesi yaptı. Seyyûf secdesi ile onu cebretti. Yani o rekatı tekrarlamadı. Ha biz anladık ki, demek ki birinci teşeğüd O farzlıktan kasıt ne? Vacip olması, rükun olmaması. Ama ikinci teşeğüd rükunluğu üzerine kalmaya ne yaptı? Devam etti. Çünkü delil sadece birini rükuniyetten çıkardı. Öyle değil mi? Delil sadece birini rükuniyetten çıkardı. Diğeri ise ne kaldı? Diğeri ise rükuniyeti üzerine kalmaya devam etti. Şimdi burası güzel. Diyelim ki adam birinci teşeğüdü unuttu. Birinci teşeğüd vacip. Veyahut da burada başka bir örnek daha vermiş. Rükuda Veya secdede tesbih yapmayı unuttu. Yani ale, subhane ala, subhane azim demeyi unuttu. Mesela demiştik imam ahmedin mezhebinde bunlar hepsi ne? Vacip. Cumhurda sünnet, cumhurda secde ve rukuda tesbih yapmak sünnet. Yani cumhurda terk etse de bir şey olmaz. Ama imam ahmedin mezhebinde terk etse bir şey olmaz değil. Terk etse, muteammiden terk etse namazı batıl olur. Yanılarak terk etse mutlaka seyyus secdesi yapması gerekir. Çünkü dersin sonunda anlatacağım inşallah. Cumhur ulema'ya göre sehiv secdesi sünnet. İmam Ahmed'e göre sehiv secdesi de vacip. Yani adam yanıldı, sehiv secdesi yapmadı, namazı batıl olur. Niye? Çünkü ona göre sehiv secdesi de vacip. Yine bir vacibi mütemmiden terk ederse, bir vacibi mütemmiden terk ederse namazı gene batıl olur İmam Şeyh'e göre. İmam Ahmed'e göre. Bunu anlatacağız, örneklerle bunu anlatacağız. Burada şimdi ne anlatıyoruz? Bir vacibin terk edildiğinde ne yapılacak? Tesbih örneği sadece İmam Ahmet'in mezhebini bağlıyor. Çünkü tesbih İmam Ahmet'in mezhebinde e, vacip, diğer mezheplerde sünnet. Birinci teşeğüd ise vacip. Adam diyelim ki birinci teşeğüdü ve herhangi bir vacibi terk ed ederse eğer üçüncü rekatta tam kalkmamışsa, ya yani tam ayakta itidar edecek kadar yeni bir hükme başlamamışsa, tekrardan ona dönmesi gerekir. Onu dönüp yapar, sonra kalkar, en son seyyus hecdesi yapar. Yok eğer ikinci birükne kalkmışsa artık o bitmiştir. Yeni birükne hükne yeni birükne girmiştir. Namaz bittikten sonra sadece seyyus hecdesi yapar, bu şekilde bitir Bunun delili ne? Bunun delilini kim söyleyecek bize? Yani böyle bir ayrıma, işte burada mesela demiş وَقَامَ اِلَا رَكْعَتْ وَلَّذِمَهُ الرُّجُوعُ لِلْاِلْاِلْاِيْتِيَانِ بِالتَّشَهُدٍ مَا لَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا Altında da demiş ki feyin isteten meqaymen. Bir ayrıma gitmiş öyle mi? Bu ayrıma gitmesinin delili ne? Tamam söyle. Meqaymen. He. Yükselt biraz sesini. Korkma. He. Sizler ikinci rekat daha yakaktığı zaman erkan Yok, hadis tamam. فَإِنْ شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ Değil mi? Başı böyle. Kim rivayet ediyor hadisi? İmran ibn Hüseyin. Öyle mi? Şimdi Ebu Davud ve İmam Tirmizi de ve Hakim de. Öyle mi? Revahu Ebu Davudun ve Tirmizi'yu ve Hassanehu ve Sahahahu el Hakimu. Hadisin sonunda böyle diyordu değil mi? Böyle diyorlar. İmran ibn Hüseyin diyor ki Peygamber şöyle buyurdu. Dedi ki Sizden biri Ee, namazına şek ederse, birinci teşehüdü terk ederse eğer tam ayağa kalkmışsa فَالْيَمْ دِيهِ Devam etsin. Geri dönmesin. Yani ayağa tam kalkmışsa, tam ayağa kalkmamışsa dönsün ve ne yapsın? Dönsün ve teşehüdünü yapsın. anlaşsa dönsün ve teşehüdünü yapsın. Delili bu. Normalde İmran İbni Hüseyin Peygamberimizden söz olarak aktarıyor. Şimdi arkadaş nereden aktardı bunu? Buluğul Meram'dan aktardı. Tamam mı? Hafız i̇bn Hacer hadisin sonunda diyor ki Ebu Davud ve Tirmizi hadisi rivayet etti. Tirmizi hadise ve hassanehu dedi. Zamir kime dönüyor? Tirmizi'ye dönüyor değil mi? وَسَحَحَهُ el Hakim hakim de hadise sayhtir dedi. Hakim de hadise sayhtir dedi. Fethü'l-Bari'de ise Hafız i̇bn Hacer bununla beraber İbn-i Mesud'dan ve başka bir sahabeden daha iki rivayet getiriyor. Ve diyor ki, velev hadislerin senedinde zayıflık olsa bile hepsinin bir araya gelmesiyle beraber hasen derecesine yükselir. Velev hadislerin senedinde hepsinde zayıflık olsa bile bak dikkat edin, bulugul meramda hadisteki zayıflığa işaret etmedi. Nerede işaret etti? Fethü'l-Bari'de. Velev bütün hadis, e, hadislerin senedinde zayıflık olsa bile Hepsinin yan yana gelmesi ne derecesine yükseltir hadisi? Hasan derecesine yükseltir. Şimdi hatırlayın, Bulugul Meram'ı anlatırken uzun zamandır da namaz bölümü de geç biter. Daha Bulugul Meram'ın hadislerine dönemeyeceğiz ama demiştik ki hadis üç kısımdır. Kabul veret red yönünde. Ya sahihtir, ya hasendir ya da zayıftır. Öyle mi? Zayıf hadis kaç kısmı ayrılır demiştik? İki kısmı ayrılır ya şiddetli zayıftır veyahut da basit bir zayıflık vardır. Ya şiddetli bir zayıftır veyahut da basit bir zayıflık vardır. Kendinde şiddetli zayıflık bulunan bir hadis, kendi gibi zayıf hadislerle yan yana gelse de hiçbir faydası olmaz hadise, öyle mi? Ama zayıflığı basit olan hadisler, kendi gibi zayıflığı bastıran hadislerle bir araya geldiğinde hasanun liğayrihi olur. Öyle mi? Yani hepsi yan yana gelmiş, gelmiş, gelmiş, gelmiş. Ne olmuş? Hasanun liğayrihi. Hasan kaç kısımdı? 2 kısımdı. Hasanun lizatihi ve hasanun liğayrihi. Hasanun li olur. Bu hadisteki zayıflık peki şimdi şöyle bir soru sormamız lazım. Şiddetli zayıflık ne demek? Basit zayıflık ne demek? Şimdi bunu niye anlatıyorum tekrar söyleyeyim. Normalde biz bunları nerede anlatacağımızı vaat etmiştik. Demiştik bulugul meram dersi. Aslında biz fıkıh işliyoruz zaten. Bulugul meram mustalahül hadisin neyi olacak? Tatbiki olacak demiştik öyle mi? Tatbiki mustalahül hadis dersi olmuş olacak demiştik. E, namaz bölümü daha çok uzun süreceği için bulugul merama da biraz zor döneceğiz bu gidişle. Onun için şimdi burada anlatalım bu hadisin. Normalde diğer hadislerde burada anlatmıyoruz. Çünkü bulugul meramda hadis varsa orada anlatacağımızı söylemiştik. Ha, zayıf hadis ne? Şiddetli zayıf ne? Basit zayıf ne? Kim söyleyecek bize? Şiddetli zayıf. Ravi'nin yalancılığından veyahut da fuhş galatından yani çok böyle aşırı karıştırıyor. Veyahut da hafızının berbat oluşundan kaynaklanan hadisler. Bunlara ne diyoruz? Bunlara aşırı şiddetli zayıf hadis diyoruz. Basit zayıf hadisine demek? Basit zayıf hadis mesela ravi normalde yalancı değil. Çok aşırı karıştırmıyor. Böyle çok bidatine davet edecek kadar bidat ehli değil. E mesela ravi hacene ravi'nin hafızında problem var. Ravi'nin hafızasındaki problem öyle mi? Belli bir derecenin altına düştü mü hadisine yapardı? Hadisi zayıf konumuna düşürürdü. Öyle mi? Öyle. İşte bu tip basit olanlar. Mesela şimdi diyelim ki örneğin eee 5 tane adam var. 5 ayrı adam hadis rivayet etmişler. Aynı manada hadis. Hepsinin hıfzında çok basit bir problem var, çok basit bir problem ama. Şimdi bu beşini yan yana topladık mı? İnsanın gönlünde bir rahatlık olur değil mi? Yani bunların hıfzı çok kötü değil. Yani mesela bir sayfayı adam e, on dakikada değil de yarım saatte ezberliyor. Tamam? Hıfzında hafif bir problem var adamın. E ne olacak o zaman biz bu adamın şeyini ne yapacağız? Hepsini yan yana koyduğumuz zaman, he, bunlar yalancı da değil, bunlar bidatçı da değil, çok fazla karıştırmıyorlar da. Yani şiddetli zayıf hadisi münker yapacak veya hadisi işte e, mevdu yapacak kadar kötü bir zayıflığı söz konusu değil. O zaman biz deriz ki bu hadis hasen hadistir. Öyle mi? Ha, hasen derecesine yükselir. Ama bak hadis kendinden dolayı mı hasen? Değil. Kendinden dolayı hasen olsa hasenin lizatihi olur. Başka zayıf bir rütbe, başka bir rütbenin bir araya gelmesiyle hasen olmuş, O zaman ne oldu? ''Hasenun li gayrihi'' Başkasıyla Hasan olmuş hadis. Böyle olduğu için Hafız İbni Hacer diyor ki bu hadisle ne yapılır? Bu hadisle amel edilir diyor. Lakin bu hadisin başka bir rivayeti de var. O da ne şekilde? O da şu şekilde. Yani buna zayıf diyenlerin bile hani bazı alimler bunda zayıflık var demiş ya ''Sai'' demiş olduğu bir rivayet var. O da nerede? O da Tirmizi'de. İmran İbni Hüseyin bir gün namaz kıldırıyor insanlara. Namaz kıldırırken birinci teşehhüdü okumuyor ve ayağa kalkıyor. İnsanlar arkasından Subhanallah Subhanallah Subhanallah diye Emran İbnü Huseyni ne yapıyorlar? Uyarıyorlar. İbnü İbnü Huseyin eliyle işaret ediyor. Kalkın diyor. Hepsini kaldırıyor ayağa. Namazı bitirdikten sonra seyf seycesi yapıyor. Sonra dönüp diyor ki şüphesiz ki ben Resulullah böyle yaparken gördüm. Yani aynı sırada sorulan başına da geldi. Resulullah aynı benim yaptığımın aynısını yaptı. Yani veyahut da ben Resulullah'ın yaptığının aynısını ne yapmış oldum? Resulullah'ın yaptığın aynısını yapmış oldum. Demek ki bu ayrıma iki yönden gidilmiş. Bir, Peygamberimizin fiili söz konusu. İki, Peygamberimizin söz söz konusu. Tamam mı? Hadisteki dediğimiz gibi zayıf diyenlere göre bile zayıflık çok şiddetli bir zayıflık olmadığı için bu ne yapılabilir? Bu cebredilebilir. Yan yana konularaktan bu cebredilebilir. Anlaşıldı? Burası da bir problem yok. Peki niye Tirmizi'nin Hasan dediği bir hadise hakim sayih demiş? Kim söyleyecek? Hasen, hadise sayih. Hasen demek istihar edilmesi olmalı. Herkesin kendine övgün şartları var. Bu birinci madde. Başka? Her alemin e, hadisi e, kabul etme dereceleri düşük. Diyor. Mesela bir Bukhari'nin hadisi kabul etmesi vardır. Bir de e, Tirmizi'nin Bu aynısı. Bak bu bir, bir birinci kaide. Yani her hadisin, her alemin hadislere sahih, hasen, zayıf derken elindeki ölçüler birbirinden farklı. Öyle mi? İkinci bir kaide ne? Çünkü mustalah da, mustalah alemlerinin yanında hakim hangi sınıfa giriyor? Mütesahil sınıfına giriyor. Hakim, mütesahil. Yani kolay bir şekilde hadislerin sayıh olduğuna hükmedenler sınıfına giriyor. Hadislerin sıhhatına hükmederken çok kolay hadislere ne yaptı? Hadislere çok kolay bir şekilde hükmettiği hükmedenler sınıfına giriyor. Bazı alimler de müteşeddit yani bir hadise sayıh diye hükmedebilmesi için elindeki kriterler çok ağır olduğu için bazı alimler de hangi sınıfa giriyorlar? Müteşeddit sınıfına giriyorlar. Ama hakim Genel olarak bilinen bir şey. Eee hakime mütesahil denmiş. Çünkü mesela Müstedre'inde birçok hadise Buhari ve Müslim'in şartı üzerinedir diyor. Ze Zehbi arkasına uydurmadır diyor. Zayıftır diyor. Alakası yok diyor. Ne Buhari'nin ne, ne Müslim'in şartı üzerinedir diyor vesaire bu şekilde. Anlaşıldı? Ben yani zaten normalde her alimin hadisi kabul ederken ki şartları birbirinden farklı. Lakin Bir de İmam Hakim'in ekstra bir yönü var. O da ne? O da hadislerin sıhhatına hükmederken mütesahillerden olması. Yani kolay bir şekilde hemen hadisin sahih olduğuna ne yapıyor? Hadisin sahih olduğuna hüküm ediyor. Bu da hadis faydası olarak ee, yazalım. Demek ki bu ayrıma nereden gidilmiş? Bu ayrıma buradan gidilmiş. Buraya kadar anlaşılmaya yeter galiba. Siz söylemeden ben durayım. Buraya kadar anlaşılmayan veyahut da sormak istediğimiz bir şey var mı? يخ واخِرُ دعوانا الحمد لله رب العالمين